Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kazdağlarında yapılmak istenen maden faaliyetlerine karşı başlatılan su ve vicdan nöbeti 26 Temmuz tarihinde birinci yılına giriyor. Birinci yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak saat 15'te... Ortak basın açıklaması gerçekleştirilecek. Su ve Vicdan Nöbeti yaptığı çağrıda bir basın açıklamasını gerçekleştirdi ve çağrıda 26 Temmuz 2019'da başladığımız Su ve Vicdan Nöbeti ile tüm kamuoyuna ve yetkili kurumlara haklı sesimizi duyurmayı başardık. 13 Ekim 2019'da da Kirazlı Balaban'da faaliyet gösteren şirketin işletme ruhsatı doldu ve yenilenmedi denildi. Mücadelenin birinci yılını geride bıraktıklarını belirten su ve vicdan nöbeti tüm Türkiye'nin gözü kulağı kaz dağlarında talep ettiğimiz her an herkesin yanımızda olduğunu biliyoruz. Bizler de aynı şekilde her an talana karşı desteğe hazırız dediler. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun yürütmeyi durdurma kararına rağmen Karadeniz bölgesindeki 8 ilin doğa harikası yaylalarını birbirine bağlayacak 2600 kilometre uzunluğundaki yeşil yol inşaatının devam ettiği bildirildi. Bölgede yaşayanlar 5 yıldır süren yol inşaatının yaylaları, dağları parçaladığını belirterek kararlarının bir an önce uygulanmasını istiyorlar. Fırtına İnisiyatifinden Avukat İbrahim Demirci de Ormanlar ve yaban hayatında büyük yıkımlar oldu dedi. Demirci şunları söyledi. Bu süreçte 5 yıldır aralıksız süren yol inşaatları, yaylaları, dağları parçaladı, mera alanlarını böldü. Hayvancılığı hobi düzeyine indirdi. Yaylalarda da uygulanan imar barışı buraları adeta kasabalara dönüştürdü. Geleneksel otantik mimari betona boğuldu. Yoğun araç trafiğine ve kitlesel insan akışına maruz kaldı. Ormanın içinde açılan yollar doğal yaşlı ormanlarda ve yaban hayatında büyük yıkımlara yol açtı. Demirci Yeşil Yol Yayla Koridoru projesi hilafsız amansız şekilde gündemden kaldırılmalı. Yaylaların meralarının asli işlevlerine geri dönebilmesi bakımından yöre halkının maddi manevi olarak teşvik edilmesi gerekiyor. Ekolojik yapıyı bozduğu, hukuka aykırı olduğu tespit edilen yollar eski varlıklarına doğaya bırakılmalıdır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü dersinde kutsal kabul edilen ve Hızır'ın davarı diye anılan dağ keçilerinin avlanması ile ilgili ihaleye gelen tepkilerini ardından geri adım attı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü dağ keçilerinin avlanabilmesi için 13 Temmuz'da açılan ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Karara göre önümüzdeki süreçte yaban keçilerinin avlanmasına yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanacak. Bursa'da kültürel miras yağmacısı defineciler 700 yıllık çınar ağacının ortasını kazarken ağacın içini de ateşe verdi. Orhaneli ilçesinde bir bölge kimi söylentilerle definicilerin uğrak yeri oldu. Bölgedeki birçok noktaya kazılarıyla zarar veren definiciler bu defada 700 yıllık olduğu tahmin edilen asırlık çınar ağacını talan etti. Büyüklüğü ve ihtişamıyla dikkat çeken çınar ağacının ortasını kazan define avcıları yetmez gitmiş gibi bir de içine ateşe verdi. İçi yanan ağaç kurumamak için şu anda direniyor. Aynı yerde bulunan bir başka çınarsa kurudu gitti. Bölgede yaşayanlar tarihi çınarların kurumaması için yetkililerinin önlem almasını istiyor. Definecilerin hedefi olan çınarların bulunduğu bölgede yaşayan Ali Kabran... Bölgemizdeki tarihi Çınar definicilerin hedefi olmuş durumda. Çınar çok eski, tarihini bilmiyoruz. Belki 500 yıllık, belki de 1000 yıllık. Dışarıdan köyümüze gelen definiciler tarihi Çınar'ı talan etmiş durumda ve bu duruma bir önlem alınmasını istiyoruz. Köyümüzde genç nüfus yok. En genci 65 yaşında. Fazla insan da yok. Yaşayan bu durumu da fırsat biliyor. Söylentiler üzerine definiciler de bu bölgeyi kazıyor diye konuştu. Cumhuriyet'ten Kayhan Ayhan'ın haberine göre Tunceli'nin Malazgirt ilçesine bağlı Kızılkale ile Akbazar Beldesi'ne bağlı İndere bölgesi, Kaya Mezarları ve Eski Yerleşim Alanı olmasından dolayı 2011 yılında Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillendi. Birinci derecede arkeolojik sit alanı ilan edildi. Köy muhtarlarına gönderilen yazıda 10 hektarlık alanın ham üretimi için 5 yıldığına Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'ne verildiği belirtildi. Köyü muhtarı Söner Bulat, su kaynaklarımız oradan geliyor. Meralarımızın bir kısmı orada. Tarihi yerlerimiz, bizim ziyaretlerimiz var orada. Karahızır ziyaretgahımızın bulunduğu yer. Bu nedenle inançsal olarak da kutsal bir yer bizim için. Taş ocağı açıldığı zaman buralar yok olacak. Hafriyat kamyonları çalışacak. Bu bizim için tehlike. Ekili alanlarımıza zarar verecek diye konuştu. Bulat, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'ne ulaştıracağız. Daha önce de burada taş ocağı açmak istediler ancak bizim tepkimiz nedeniyle vazgeçtiler. Umarım bu sefer de öyle olur. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz diye konuştu. Taş ocağı açılmak istenen yerin inançsal olarak önemli bir yer olduğunu hatırlatan köylüler, bölgenin tarihinin Urartulardan Hititlere kadar uzandığını biliyoruz. Burada bu tarihlerden kalma eserler olduğunu biliyoruz diyerek tepkilerine dile getirdi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esanpan. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazali Amisnan, Uygar Öze